257. konu, Hazreti Peygamber'in Kureyşlilerden çektiği eziyetler ve onlara verdiği cevap, Haris şöyle anlatıyor, babamdan şu kalabalık nedir, diye sordum, bana bunlar dinlerini terk eden ve peygamberlik davasında bulunan bir kişinin etrafında toplanan kimselerdir, dedi, kalabalığın yanına vardığımızda, Hazreti Peygamber onları Allah'ın birliğine iman etmeye davet ediyordu, onlar da onun davetini reddediyor, ona eziyet ediyorlardı, bu mesele gün ortasına kadar devam etti. Halk Hazreti Peygamber'in etrafından dağıldı. Resulullah'a bir kadın geldi, göğsü görünmekteydi. Kadının etinde bir desti su ile bir mendil vardı. Suyu Hazreti Peygamber'e uzattı. Hazreti Peygamber suyu kadından alarak içti ve abdest aldı. Sonra başını kaldırarak ey kızım, o mendille göğsünü kapat, babana herhangi bir şey olacaktır diye korkma, dedi. Bu kadın kimdir diye sordum. Zeynep adındaki kızıdır, dediler.